Fenne astaqal hadisi kitabullah ve hayra hadi hüdü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kul muhdesetin bid'ah ve kul bid'atin dalalah ve kul evet, arkadaşlar. İmam en-Nevavi rahimehullah'ın Riyadu Salihin adlı dersine dersimize devam ediyoruz. Ancak derse geçmeden önce yine bir iki ilan ile sizlerle paylaşarak başlayacağız. İlk e, ilanımız e, buradaki İstanbul içinde olan arkadaşlara yönelik, burada derneğe gelip giden arkadaşlara yönelik. Yarın e, sizleri burada dernekte sabah e, namazından sonraki derse davet ediyoruz. Dersten sonra saat 8.30'da buçukta kahvaltımız var. E, kahvaltıdan sonra da dokuz buçuk gibi e, o saatlerde çıkmaya çalışacağız. Bir pikniğimiz olacak, e, Şamlar köyünde, Anavut köyün Şamlar köyünde. Ee, bizim cumartesi günü çocuklara yönelik yapmış olduğumuz bir kurs var öğlen o kursa gelen öğrencilerimiz de gelecek ee, onun için de buraya gelen giden arkadaşlarımıza ne yapıyoruz bu programa davet ediyoruz yani 11 gibi 12 gibi Çamlar Köyü'nde herhalde oluruz ee, Bütün hepiniz davetlisiniz ikinci ilanımız daha önceden de paylaşmıştık ama hala bazı kardeşlerimizin haberi olmadığını bazı kardeşlerimize ulaşmadığını haberini aldık biliyorsunuz bu ayın sonunda Mayıs ayının sonunda 27 Mayıs'ta bir seminer var İzmir'deki e, ilim derdaki kardeşler bizleri oraya davet ettiler e, seminere ayın 27'si ile 1 Haziran arasında ailelerle birlikte yapılacak bir seminer olacak oradaki e, seminere de vakti müsait olan katılması güzel olur, hoş olur. Oraya gelecek olan Türkiye içinden ve Türkiye dışından gelecek olan kardeşlerle tanışılmış, birlikte olmuş ve orada yapılacak olan derslerden istifade edilmiş olunur. Onun için şimdiden yani bir ay var. Programınızı ayarlayıp katılmaya çalışırsanız güzel olur, iyi olur. Evet, bu iki yılandan sonra dersimize başlayabiliriz. Mersimize başlamadan önce yine Geçen hafta olduğu üzere bu haftada Sünnete bağlılık ile alakalı Bir şeyler paylaşalım istedim Biliyorsunuz geçen hafta birkaç örnek vermiştik Kalpteki sevginin Kalpteki teslimiyetin Zuhuru Yani dışa vurusu Nasıl yansır bunlarla alakalı Hak olsun Batıl olsun bazı örnekler vermiştik yani bu sevgi, bu teslimiyet Allah'a olursa o hak olan bir sevgi oluyor. Allah'ın dışında kilere yapılırsa bu sevgi olursa bu da batıl olana, batıl olmuş oluyor. Kalbin semeresi olarak, kalbin içindeki sevginin Allah'a ve Resulüne olan sevginin bir semeresi olarak ne yapıyor? Bu dışa yansıyor. Ve insan evet. ne yapıyor? Ne yapıyor? bu kalbindeki sevginin bir sonucu olarak, o sevdiği şeye öyle çok bağlanıyor ki, onun uğruna meşakkatler onun için zevk aldığı, hoşlandığı, tat aldığı şeyler haline gelebiliyor. Hatırlarsanız geçen bir örnek vermiştik. Dedik ki, elin falancası, adam şarkı söylüyor ve insanlar onun için, ...Müslüman olmayı dahi kabul ediyor, konserine gidebilmek için. yani Derse katılmayan arkadaşlar... ...belki dinlememişlerdir. Adam... ...şarkıcı... ...4-5 tane kıza deniyor ki, bu şarkıcının konserine katılmak istiyorsanız... ...nedir? Sizlere... E, ...bazı şartlarımız var. Müslüman olma şartı sunuyoruz. Eğer Müslüman olsanız bunun konserine katılacaksınız deniyor. Hepsi kabul ediyor ve hepsi de Hristiyan. Yine tesadüf radyoda haberleri dinlerken, arabada geçerken bu saat fasık şarkıcı, zındık, kafir şarkıcı Türkiye'ye de gelmiş. İnsanlar sabah namazı vaktinde havaalanına gitmişler. Bu adamı görmek için. Radyoda işte spiker bunlarla konuşuyor. Diyor ki hayranları kızlar, erkekler. Diyor sabah namazından beri burada bekliyoruz. İşte saat kaç olduysa artık, kaç saat bekledilerse. Düşünebiliyor musunuz? Yani sabah o sevgi, kalplerindeki o sevgi onları evinden kaldırıyor. Gecenin karanlığında havaalanına gidiyorlar. Orada bekliyorlar. Diyor ki, ama diyor bize diyor kendini göstermedi diyor. Hemen diyor arabaya bindi, kaçtı, girdi. Ama diyor ne mutlu ki diyor, ayakkabılarını görebildik. Şimdi bizler Allah'a olan sevgimizi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgimizi şöyle bir ne yapalım? Süzgeçten geçirelim. Yani bizdeki sevgi, Allah'a Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda, allah Teala'nın yasaklarından kaçınma konusunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini yerine getirme konusunda, onun yasakladığı şeylerden kaçınma konusunda, tesiri bu şekilde olmuyorsa, bizi etabımızdan kaldırmıyorsa, bizi onun sünnetine, onun Allahü Teala'nın emirlerine uymak mutlu etmiyorsa demek ki ne var sevgide bir problem var. Yani eğer gevşeksek, gaflet içindeyse Allahü Teala'nın münafıklardan da bahsettiği gibi değil mi? Allahü Teala kullarını kendinde münafıklardan bahsederken diyor namaza kalktıkları zaman nasıl kalkarlar? Üşenerek. Tembelce kalkarlar, üşenerek kalkarlar. İlaqamu, ile salatı, Qamu, Kusala. Yine diyor ki la yadikurun Allah illa kaleyle. Allah'ı çok az anarlar. Çünkü kalpteki sevgileri ne değil? Samimi değil. Kalbe girmemiş. Dıştan gözüküyor bu şekilde. Onun için ne diyor? Seleften bir zat. 70 tane sahabeyi gördüm. Değil mi? 70 tane sahabeyi yetiştim. Her biri kendi adına nifaktan, münafık olmaktan korkuyordu. Demek ki yani bizler samimiyetimizi ölçmeliyiz. Biz allah Teala Teala'ya ve Resulü'ne olan sevgimizi ne yapmalıyız? Ölçmeliyiz. Bunun da ölçüsü ne? İnsan haftaki derste de söylemiştik. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله Yani Allah'a olan itaatimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine olan bağlılığımız bizi mutlu etmeli. Sevinmeliyiz. Evet biliyoruz, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, ahir zaman artık bu zaman, bu dini yaşamak insanın elinde kor taşıması kadar zor. Öyle dönemden geçiyoruz. Ama mükafatı da bir o kadar çok. Yani bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhisselatü vesselam öyle buyuruyor. Diyor ki el-ibadetu <gülüyor> fil-herd fitne zamanı ibadet bana yapılan hicret gibidir diyor. Yani ahir zamanda fitnenin, kargaşanın, olduğu, fıskın, fücurun olduğu dönemde insanın ibadet yapması, ibadete sarılması, ibadetle iştigal olması, meşgul olması, allah Teala'nın münafıklardan bahsettiği gibi değil de Allah'ı çokça anması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yapılan, ona yapılan hicret gibidir. Diyor. Yine sahih bir hadiste bunu Tirmizi ve Ebu Davud ve Ebn-i Mace rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, İnne men veraikum ayyam as-sabri. Diyor. Daha diyor ki öyle günler gelecek ki, öyle dönemler gelecek ki çok sabretmeniz gerekecek. Zor olacak her şey. O gün diyor insanın dinini yaşaması, insanın diyor elinde kor taşıması gibi olacak. Ateş taşıması gibi olacak. Çok zor. Yani kılığınla, kıyafetinle, dininle, her şeyinle eşyaman zor olacak. Namaz kılmak isteyeceksin, namaz kılmak için belki uygun yerler bulamayacaksın, Yolcuğa çıkacaksın, otobüse durduramayacaksın. Sakalınla iş bulamayacaksın, hanımın kılığıyla kıyafetiyle yadırganacak, değil mi? Yani Sabr edilmesi gereken günler gelecek diyor Allah Azze ve Diyor ki, Dilâ <gülüyor> amil fihi mislu ajri kamsin raşulan, ta'âmaluna mislâ O gün diyor amel eden, o gün dini yaşayan insanlara sizlerden diyor bir kişinin yapmış olduğu amelin 50 kat fazlası verilecek. Yani sizlerden birinizin yapmış olduğu amelin 50 kat fazlası o kişiye verilecek o dönemde. Ahir zamanda. Özel bir hususiyeti var. Tabi bir rivayette de sahabeler diyor ki ya Rasulallah ecru kamsine minna ev minhum Sahabeler yani yanlış anlamadık mı? Bizden 50 kişinin yani bizden yap, bir kişinin yaptığı amelin 50 sevabı mı yoksa kendi aralarındaki bir kişinin yapmış olduğu kişi amelin 50 katı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki: "Bel ecra 50 minkum. Bel ecra 50 minkum." Sizin aranızdan. Yani sizin yapmış olduğunuz amelin 50 kat sevabını ne yapacak Verilecek. verilecek o kimseye. Tabii burada ne var arkadaşlar? Ahir zamanda da Allah'ın dinine sarılmanın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmanın büyük bir fazileti, büyük bir üstünlüğü var. Elbette ki yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haber vermiş, zor olacak bu. İslam garip başladı ve garip olarak ne yapacak? Bitecek. Ne mutlu? Gariplere. Yani itikadında garip değilsen, ibadetinde garip değilsen, Helal ve haram çizgilerinde, sınırlarında garip değilsen, kılığında, kıyafetinde garip değilsen, yani korkman gerekiyor. Problem var demek. Ama bir gariplik varsa, itikadında garipsen, itikadın, ashabın itikadı olduğu gibi olmasından dolayı, birileri tarafından suçlanıyorsan, birileri tarafından, yanlış olduğu olduğunu söyleniyorsa, sırf sahabenin inandığı gibi, peygamberin aldıkları gibi inan, öğrendikleri gibi inanıyorsan sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığından dolayı sakallı olman insanlara ağır geliyorsa sırf hanımının hicabı, hanımının örtüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının o dönemki sahabenin hanımları gibi mestur ise, her tarafını örtüyorsa bundan dolayı haklı olarak addediliyorsan ve bunun benzer birçok dine bağlı olan, din uyarınca yapmış olduğun şeyler dolayı bir kenara itiliyorsan bir ki sen doğru yoldasın. Çünkü sen garipsin ve ne mutlu gariplere. Ama geçen hafta gelen hocamızın da söylediği gibi sokakta yürürken ...işinde çalışırken, evinde girerken... ...çıkarken... ...Müslüman mısın, değil misin? Müslüman mısın, Hristiyan mısın? Böyle bir farkı bırakmadıysan hayatında... ...yaşam biçiminle... ...kılığınla, kıyafetinle... ...gezmenle, oturmanla, itikadınla, inanışınla... ...o zaman... ...kendi... ...adına kork. Çok korkman gerek. Burada... Biz tabii kardeşlerimize, Sünnete sarılan, bu din yaşamaya çalışan kardeşlerimize bu müjdeyi veriyoruz, Allah Rasulü Aleyhisselatüsselam'ın verdiği müjde. O günkü sahabelerin yapmış olduğu, yapmış olduğu bir amelin 50 katı. Tabii İlimehir diyor ki İbn Hacer Rahim Allah. buradaki diyor, ecre verilen, sevab yani amelin karşılığına verilen fazilet, o ameli yapan kişinin sahabeden üstün olduğuna, faziletli olduğuna işaret etmez. Bunu da bilmek gerek. Burada allah Teala'nın bir hususiyeti var. Son gelen ümmete ne yapıyor? Böyle bir fazilet veriyor. Evet. Konumuza geçersek biliyorsunuz. Babul istihareti vel muşavarati İstihare ve istişare. İstihareyi kul kiminle yapar? Kime karşı yapar? İstihareyi Allah'a karşı yapar. Yani kul Allah'tan ne yapar? İstihare yapar. Hayrı ister. İstihareyi kul kiminle yapar? Çevresindeki akıl sahibi, dirayet sahibi, din sahibi insanlarla yapar. İstiharenin manası hayır talep etmek. İstiharenin anlamı hayır talep etmek demek. Neyin hayrını? karşına çıkan ve tereddüt ettiğin yapayım mı yapmayayım mı dediğin bir şeyin en hayırlısını istemen. İstihare arkadaşlar farz olan şeylerde yapılmaz. Namaz kılayım mı kılmayayım mı bir istihare yapayım denmez. Hayır değil mi? Çünkü namaz kılmak zaten hayırdır canım. Farz olan şeylerde istihare yapılmaz. Haram olan şeylerde istihare yapılır mı? Yapılmaz. Dünyevi işlerde istihara yapılır, dini işlerde de istihara yapılır ama hangi konularda diyelim ki meşru olan cihata mı gideyim yoksa ilim mi talep edeyim? Hangisinin üstün olduğunu bilemiyorsun, hangisi senin için daha hayırlı olduğunu bilmiyorsun. Burada ne yaparsın? İstihara yaparsın. ya da dünyevi bir işle alakalı ne yaparsın? İstihara yaparsın. Ama dinin kesin emri olan emirlerde istihare yapılmaz. Ya ben yatsı namazından camiyle gideyim mi gitmeyeyim mi? Şurada bir istihare etmem olur mu? Olmaz. Ama geçen hafta beyan etmiştik. Diyelim ki hacca gideceksin. O sene savaş var. Karayolu'da gidilecek. İstihare yapabilirsin. Acaba karayoluyla yola çıkayım mı, çıkmayayım mı? Ama hacca gideyim mi, gitmeyeyim mi diye istihare olmaz. Yapılmaz. Dediğimiz gibi istihare en hayırlı olanı kulun kimden istemesi? Rabbinden istemesi. İstişare ise dediğimiz gibi kulun yine kendisi gibi olan kullardan, akıl sahibi olan kullardan ne yapması? Görüşlerini talep etmesi, görüşlerini istemesi. Ancak arkadaşlar önce istihare mi yapacağız? İstişare mi yapacağız? Yani bir işe koyulacağız, bir iş yapacağız. Nedir İslami edep? İslami davranılması gereken ahlak? Diyor ki ilim önce istişare yaparsın. Önce istişare yaparsın. Görüş alırsın. Ondan sonra istihara yaparsın. Peki istihara yapmak nedir? Ondan sonra açıklayacağız. İstihara yapmak kişinin bir işe koyulmak istediği anda. Yani koyuldun işe, işe başladın, iş yürüyor. Bir istihara yapayım olmaz. İşe başlamak istedin. Hadisinde öyle geliyor. İzâ aha ahadukum. Zaten birisi bir şey yapmak istediği an, zaman. İki rekat namaz kılarsın. Bu namaz keraat vakitlerinde kılınmaz. Yani sabah namazından sonra kılınmaz. Öğlen namazından önce güneş tam tepedeyken, zevaldeyken kılınmaz. İkindi namazını kıldıktan sonra kılınmaz. Güneş doğarken kılınmaz ve ikindi namazı tam batarken kılın ikinci güneş batarken tam kılınmaz. Bu 5 vakitte kılınmaz. Ancak çok acil bir işim var. Diyelim ki ikindi namazını kıldın. Acil karar vermen gereken bir iş çıktı karşına. Hayırlı mı? Hangisinin daha hayırlı olduğu hakkında bir fikrin yok. Ama vaktin de akşam namazına kadar. Kerat vakti olduğu için kılmayacak mısın namazını yoksa kılabilir misin? İlim ehli diyor ki ne yaparsın? Kılabilirsin. İki rekat namaz kılıp namazdan sonra namazdan sonra az sonra okuyacağımız Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere öğrettiği duayı okursun ve işine koyulursun. O zaman sıralama ne arkadaşlar? Sıralama, istişare. Ondan sonra istihare. Ondan sonra işe koyulmak. Allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de. Vaşavir humfil emir. Peygamberine bahsediyor. Peygamberine, ashabıyla olan ilişkilerini öğretirken Allah Teala, bunu irşad ederken diyor ki, Vaşavir humfil emir. İşlerinde yaptığın işlerde onlara ne yap? İstişaret. Tabi ilim elde diyor ki yani aslında. Yani dini işlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın istişareye ihtiyacı yok. Çünkü vahiy Allah'tan sürekli ne yapıyor? Geliyor. Dünyevi işlerde hendek kazalım mı, kazmayalım mı düşmanı karşılarken? Değil mi? Ne diyor hendek, Ahzap Savaşı'nda? Kim diyor? Salmanın Farisi. Hendek kazalım diyor. Bu görüşü Aleyhisselatü Vesselam istişare sonucu alıyor. İşte bu dünyevi işlerde ilim diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara öğretiyor yapacağı bir iş ve şey koyulması koyulmadan önce Müslüman böyle davranmalı. Önce ne yapacaksın? İstişare yapacaksın. Ardından da istihare yapacaksın. Allah Teala diyor ki ve şavirhum fil emr. İşlerinde ne yap? Onlarla istişare et. Çünkü insan yani kendine her zaman güvenmemeli arkadaşlar. İnsanın her hali bir olmaz, değil mi? Yorgunluk hali, uyku hali, Sinirli olduğu hal, mutlu olduğu hal, mutsuz olduğu hal. Hem istişare yaparak ne yapmış oluyorsun? Yanındaki, karşındaki insana da değer vermiş oluyorsun. Değer vermiş oluyorsun, görüşüne değer vermiş oluyorsun. Yine Allah Teala diyor ki şura Suresine ve emrhum şura beynehum. Onların işleri nedir? Kendi aralarında istişaredir. Allah sade Alimran Suresi ilk ayette peygamberine ve şabirhum fil emir. İşlerinde istişaret ayetinde şöyle buyuruyor peygamberine diyor ki eee faafu anhum bunlar çok güzel edep ahlaklar arkadaşlar faafu anhum affedici ol asabını affedici ol diyor estağfir lehum onlar için Allah'tan ne dile? mağfiret dile ve şavirhum fil emr ve işlerinde diyor onlarla ne yap? istişare et. Feiza azamta fetevekkal ala Allah. Ayetin devamında diyor ki azmettiğin zaman bir şey yapmaya koyulduğun zaman tevekkal ala Allah. Allah'a tevekkül devam et. Tamam et. Başla. İnnallaha yuhibbul mutavekkilin. Zira Allah-u Teala kimleri sever? Tevekkül edenleri sever. Demek ki tevekkülün bir kısmı da ne arkadaşlar? Neyle ilgili? İstişareyle ilgili. Ne yapacaksın? Görüş alacaksın, vereceksin. Gereken sebepleri yerine getireceksin. Ondan sonra da yola koyulup, bismillah deyip yola koyulacaksın. İstihare gerekiyorsa da ne yapacaksın? İstihare yapacaksın. Evet. Cabir radıyallahu an rivayet ediyor. Cabir İbn Abdullah radıyallahu an bu hadis İmam Buhari rivayet ediyor sahih hadis. Bugün terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi bu. Hadis. Bunu ihya etmeniz gerekiyor. Bunu yaymanız gerekiyor. Bunu ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza öğretmeniz gerekiyor. Diyor ki Cabir İbn Abdullah radıyallahu an قال كان رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem يعلمنا الاستخاره في الامور Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bütün işlerimizde Tabi buradaki bütün işlerden neyin kastedildiğini az önce söyledik farzlarda değil Mekruhlarda değil haramlarda değil Mekruh olan bir şey bırakayım mı bırakmayayım mı burada istihar yapılmaz Çünkü mekruh senden zaten ne istiyor O işi Terk etmeni istiyor haram Aynı şekilde farz yapmanı istiyor Ya yani ben Bu sigarayı bırakayım mı bırakmayayım mı haram Bunun istiharesi yapılır mı Yapılmaz yani senin bunlarla meşgul olmaman lazım. Az önce bahsettik. Sahabeden birisinin yapmış olduğu amelin elli sevabını almak var. Ahir zamanda bir de ne var arkadaşlar? sakalında saçına, sünnete sarılıp elinde ee, kor taşır, taşır hale gelip en ufak bir şekilde şeytanın oyununda sırt üstü mağlup olmak var. Yani sen öyle bir zaman yaşıyorsun ki İnsanın sakalını uzatıp sakalını uzatması, bırakması, paçasını kısaltması, sünnetleri ihya etmesi, yaşanması o kadar zor ki. Yani Ashab-ı dönemindeki zorlu, zorluk gibi bir zorluğu var. İş bulmak istiyordan adam, iş bulamıyor. Mahallesine gidiyor insanların tepkisini çekiyor yani. Mağaraya gidip çekilse, yaşasa Orada bile belki ne yapmayacaklar? Rahat bırakmayacaklar adamı. İlla tutacaklar, getirecekler. Gel. Şehre in, vergini öde. Değil mi? Ondan sonra. Yolun çocuğunu okula yazdır. Sigortanı yaptır. Sen Allah'ın dine sarılmışsın, tutunmuşsun ama haram olan bir konuda bakıyorsun ki ufak bir şeyde küt. Ufak bir sigara seni ne yapıyor? Yere yıkabiliyor. Yanından bir kadın geçiyor. Boynunu çeviremiyorsun. Değil mi? Evet. Diyor ki Cabir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere her işlerimizde istihareyi öğretirdi. Kes minel Kur'ân Kessûrati minel Kur'an'dan ne gibi? Bir sura gibi. Burada çok güzel bir Sahabe'nin ifadesi çok güzel arkadaşlar. Kur'an'dan bir sure gibi ne demek? Yani değişmez. Burada bize bir nasihat de var. Yani Bugünkü birçok insanın yaptığı gibi, birçok insanın uydurduğu gibi Değil istihare. Nasıl ki Kur'an'ın sureleri Nasıl ki Kur'an'daki ayetler değişmiyor istihare de Peygamber'in döneminde bize öğrettiği şekilde olması lazım. Sahabe bunu anlatıyor sanki bize. Şimdi bugün istihare denince insanların aklına direkt gelen şey ne? Bu dua değil. Namaz değil hareket, Bu dua dinley, hmm. Rüyaya yatmak. Hmm. Değil mi? Yatarsın rüyaya. O rüyada güzel bir şeyler görürsen ne yaparsın? Hayır. De Başkasına da yatırıyorsun. Kendinde yatanlar var. Hmm. Hayır olur. Yeşil görürsen hayır. Siyah görürsen şer. Değil mi? İşimiz rüyaya kaldıysa Allah'ın müstehane. Diyor ki aleyhissalatü vesselam اِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِضَ Zaten birisi bir iş yapmak istediğinde ne yapsın? Farz dışında iki rekat namaz kılsın. Önce ne yapıyorsun? Allah'a teveccüh ediyorsun. Allah'a yöneliyorsun. Yani dua edeceksin. Az sonra bir şey isteyeceksin. Namazla ne yapıyorsun? Kulluğunu Allah Teala'ya izhar ediyorsun. Zilletini, hududunu, boyun büküklüğünü Allah Teala'ya gösteriyorsun. Ona seni ediyorsun, övüyorsun. Ardından da dua edeceksin. Ama bu istihareden önceki yani duadan, dua yapmadan önceki namaz, farz namaz olmayacak. Yani sabah namazının farzını iki rekat kılıp o ardından istihara yapamazsın. Farzın dışında bir namaz olacak. Bazı ilim ehli diyor ki nafile namazlar olabilir. Diyelim ki öğlen namazının son sünnetini kılıyorsun iki rekat. Ondan sonra ne yapabilirsin? İstihara yapabilirsin. Bazı ilim, ilim ehli de diyor ki hayır. İstihara için ne yapacaksın? Kalkacaksın. İki rekat namaz kılacaksın. İstihara namazı. Ondan sonra bu daayı okuyacaksın. Nedir bu dua? Allahümme inni estekiruke bi'ilmik. Allah'ım ben senin ilminle senden istiyorum. Çok önemli bir fayda zikredeceğim şimdi size arkadaşlar. Bir insanın hayır yapması için salih ameller işlemesi için öncelikle onu bilmesi lazım. Değil mi? Yani Allah-u Teala'nın kulu o hayrı yapmasına muvaffak kılması için kulun o hayırdan haberdar olması lazım. Yani mesela iki rekat duha namazı. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? İnsanda diyor 360 tane ne vardır? Eklem vardır. Bunların her biri için Adem olduğunun üzerine güneşin doğduğu her gün bir sadaka vermek gerekir. Kardeşinin yüzüne gülmen bir sadakadır. Selam vermen bir sadakadır. Yoldan taş kaldırmam bir sadakadır. Bunların hepsi birer sadaka. Ama diyor iki rekat kılacağın sabahlin duha vaktinde kılacağın namaz bunların hepsinin yerine geçer. Şimdi bunu bilmeyen bir insan bu hayır yapar mı? Yapamaz değil mi? Demek ki bir hayır yapabilmek için öncelikle Allah'ın okulu bunu yapmaya yapması lazım? Bunun alimi, bunu bilmesi lazım. Biler kılması lazım. Yani bugün nice insan var ki bunu bilmediği için bu hayrı yapamıyor, değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? İşte doğaya girerken bakın ne diye doğalıyoruz? ediyoruz? Allah'ım eni bir Allah'ım senin ilminle senden bu işin hayrını istiyorum. Çok önemli. Estaqdi rukab bir kudretik ve senin kudretini istiyorum. Gücünü bana güç kuvvetini vermeni istiyorum. İkinci şart arkadaşlar kudret. Yani salih amel için bir insan hayır yapmak istiyorsa önce onu bilecek. Allah onu bilenlerden kılması lazım. İkincisi Allah'ın ona güç kudret vermesi lazım. Biliyordur ama Allah Teala güç kudret vermediği için yerinde. yerinden. Bakın duanın girişinde ne istiyoruz Allah'tan? Eli istiyoruz? İlmiyle ve kudretini istiyoruz, gücünü istiyoruz. Diyoruz ki sonra es'eluke min fadlikel şart. Allah'ın lütfu. Allah sana lütf edecek ki sen bu amele muvaffak olacaksın. Yani hani diyor ya Selepten bazıları gece namazına kalktıkları zaman gece namazına kalkıyor. allah Teala onu gece namazına kaldırmış. Allah-u Teala'nın lütfu ona. Sabahını da neyle geçiriyor şükür olsun diye? Oruçla geçiriyor. Demiyor ya gece namazına kalktık. Ondan sonra yeter. Değil. Sabahını da neyle geçiriyor arkadaşlar? Oruçla geçiriyor şükür olsun. Niye? Çünkü allah Teala sana lütufta bulundu. Gece namaza kaldırdı. Bunun karşılığında bir daha şükür gerekiyor. Doğanın, bakın, herkeste huslun muslun vardır. İstihale duasını okuyun. Bu üç önemli hususa işaret ediliyor bu duada. Allah'ıma <gülüyor> inni estekhiruke bi'ilmik ve estekdiruke kudretik, ve eseluke bi'fadlike'l azim. İlim istiyoruz, kudret istiyoruz ve allah Teala'dan bize lütf istiyoruz. İstediğiniz kadar çırpının, istediğiniz kadar kendinizi parçalayın Allah Teala size nasip etmezse ne olmaz lütfuyla faziletiyle size muamele etmediyse bunu bahşetmediyse bu amele muvaffak olamazsınız. Bu amele muvaffak olamazsınız. Fe inneke taqdiru la aqdiru. Yunus ki ey Rabbim sen güç yetirsin biz ise neyiz güç yetiremeyiz. Şimdi bakın bir işe koyulacağız, bir şey yapacağız. Bu hayırlı mı değil mi? Dikkat ederseniz ne var istiharede? Kulluğun, kulluğun izharı var. Kulluğu ne yapıyorsun? Allah-u Teala'ya karşı sunuyorsun. İlmini istiyorum. Senden kudretini, gücünü istiyorum. Bana güç vermeni istiyorum. Bana fazilet, lütfunu vermeni istiyorum. Ve sen güç getirensin ben ise güç yetiremem. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ Sen bilensin, ben bilmiyorum. Bu işin, yani şimdi düşünün arkadaşlar. Bir sene önce, iki sene önce, üç sene önce yapmış olduğunuz bir işin doğurduğu sonucu ne yapıyorsunuz? Üç sene sonra gör görüyorsunuz. Düşünün, vay be. O işimin, o yapmış olduğum o şeyin, o hareketin sonucu böyleymiş demek ki. Bak, şu anda üç sene sonra şu anda yaptıklarınızın üç sene sonra Allah'ın izniyle neler doğuracağını neler getireceğini bilmiyorsunuz değil mi? İşte dua ediyoruz ki, alem. Sen biliyorsun, biz bilmiyoruz. Antağlamul guyb, zira sen kaybı bilen sensin. Kaybını bilmiyoruz, gelecek alakalı hiçbir bilgimiz yok. Allahım, en kunt tağlemu anna li. Sonra dua, bakın, her duada olduğu gibi önce Allahu Teala sena var, övgü var. Allahümmi, in kunt tağlemu anna haza emre khairun li. Allah'ım benim bu koyulacağım iş, bu yapmak istediğim iş benim için hayırlıysa, bunun benim için hayırlı olduğunu görüyorsan, biliyorsan hangi konuda? Dünyama ve ahiretime. Bakın bu çok önemli. Sadece dünyevi hayrı değil, uhrevi hayrı da çok önemli. Ne yap diyoruz? Bu akıbet emri ve işimin sonunda İşin sonunda bu benim için. Hayırlı olacaksa Evkale acil emri ve acil yahut işin ilk anında yahut son anında benim için hayırlı olacaksa bu Fakdur <gülüyor> huli Bu yapmak istediğim şeyi bana ne yap? Takdir et. Bana kolaylaştır. Ve yessir huli. Benim için onu nüyeser kıl. Kolaylaştır. Dikkat ederseniz burada ne yaptık? Bu iş diye sadece ima ettik. Yani işimizi söylemedik. Mesela, diyorsun ki ben müteahhit olarak şu adamın arsasını alayım mı, almayayım mı? İki rekat namaz kıldın, sonra Doğanın burasına geldin. Dedin ki Allah'ım sen bu işi biliyorsan. Bazı ilim ehli diyor ki, yani sen bu işin hayır olduğunu biliyorsan dersin geçersin. Bazı ilim ehli diyor, hayır sen burada ne yaparsın? Dersin Allah'ım sen benim bu arsayı almamı hayır olarak görüyorsan diye o yaptığın şeyi, yapmak istediğin işi ne yaparsın? Açıkça söylersin. Her ikisi de olur. Yani bu işte bu işimi diye işaretle edebilirsin. Yahut da o işi isim, ismiyle anabilirsin. Sonra diyoruz ki وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْاَمْرَ شَرٌ لي في ديني أمري. Eğer benim bu işimin, yapmak istediğim bu işimin benim için şer olduğunu dinimde, bakın dinimde önemli olan din yine önünde sayıyor. musunuz arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasına bakın. Aleykümselam. Ne diyor Aleyhissalatu vesselam? Dua ederken "La <gülüyor> tec'al ve la ve la ve la fi Allah'ım musibetimizi imtihanımızı dinimizde yapma." diyor. Bak çok önemli bir dua. Yani insanın dininde fitneye uğraması kadar kötü bir şey yok. Malında uğrar, sabreder. Canında uğrar, sabreder. Sağlığıyla uğrar, sabreder ama din dininde fitne uğradığı zaman artık bu adamın yani şey yok. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi sallam bakın diyor ki bu iş eğer benim dinimde önce dininiz ayıyor dinimde sonra hayatımda maaş sonra hayat geliyor. Onu Aleyhisselatü Vesselam velataj alidunya akbaraham minad diyor velamablaqa ilme dünyayı ey Rabbim dua diyor Allah Rasulallah bizim en önemli gayemiz yapma. Bak böyle dua ediyor. En önemli gündemimiz yapma. İlimimizin varacağı son noktada dünya olmasın. Aynen böyle dua ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki eğer diyor bu iş benim dinimde ve maişetimde ve hayatımda ve işimin sonunda benim için şerliyse ya işimin acil kısmında öncesinde yahut işimin sonrasında hayatımın önünde sonunda benim için şerliyse bu bu yapacağım iş fasrif hu anni benim yapacağım bu işi benden ne yap sarfet beni ondan çevir beni ondan uzak tut yani fasrif ni anhu beni de ondan ne yap çevir onu benden çevir o işi beni de ondan çevir waqdur li al khair kan ve benim için hayır neredeyse bana o hayrı takdir et o hayrı nasip et. ثم ardini ثم أرضني به ve benim için takdir ettiğin hayra beni razı et. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Yani Allah Teala ne yapabilir? Bizlere hayır nasip edebilir ama onun hayır olduğunu farkında değilizdir. Ondan razı etmemiştir Allah-u Teala. Yı. Razı olamıyoruzdur. Halbuki o hayırlı olan odur bizim için. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı dua gibi. Değil mi? Bakın Aleyhisselatü Vesselam hep Allah-u Teala'ya kulluğunu izhar ediyor ve hep ondan istiyor. Bize şerri şer bana şerri şer olarak göster. Değil mi? Şerri şer olarak göstermesi de çok önemli. Hayırı hayır olarak göstermesi de çok önemli. Yani bugün sen hayır olarak gördüğün ve gerçekten hayır olan şeylerin şeyleri Allah'ın sana hayır olarak göstermesiyle hayır olarak bildin. Bugün şer olarak gördüğün, kötü olarak gördüğün şeylerin şer olduğunu Allah'ın sana şer olarak göstermesinden dolayı, bunu sana nasip ettiğinden dolayı şer olduğunu bildin. Sen şimdi çık dışarı sokağa bak. Kafanı çıkar camdan dışarı bak. Ya çok uzaklara gitmeye gerek yok. Eskisi gibi. Değil mi? Evinin penceresini aç. Evinin önden Geçen bir adama, bir kadına şöyle baktığın zaman veya bir yaratığa baktığın zaman ne diyorsun bazen subhana bakıyorsun. Şu geldiği hale bak. Ama o adamın kendi dünyasında kendi hayatında yani böyle bir ayrım yok. Şer değil ona göre. Çünkü Allah ona ne yapmadı? Onu şer olarak göstermedi. Mahrum. Ama sen Allah'a hamd etmen lazım ki sen hayır üzerinesin. Çünkü Allah-u Teala ne yaptı? Sana hayrı hayır olarak gösterdi. Şerri şer olarak gösterdi. Bu yeterli mi? Değil. Başka ne istemek lazım? Hayrı hayır gösterip ittiba ettirmeyi nasip ettiği dua etmek lazım. Allah'ım sen bana hayrı hayır olarak göster ve ona uymayı, onu yapmayı nasip et. Şerri şer olarak göster. Şerri şer olarak görmek ve o şerden de bana kaçınmayı nasip et. Şimdi ikinci kademe de bu. Adam hayrı hayır olarak görmüş ama yapamıyor, kalkamıyor, edemiyor, biliyor. Ne kadar çok insan var değil mi? Ya biliyoruz ama yapamıyoruz yani. Çevrenizde vardır. Ya biz de biliyoruz ama... Değil mi? Böyle başlar cümleye. Ama yapamıyoruz. Yahut da adam şerrişer şer olarak görmüş, bırakamıyor. Niye bırakamıyor? Çünkü Allah'ın... Yardımı ona henüz gelmemiş. Allah'ın ona... Lütfu, desteği henüz ona... Aleykümselam. Gelmemiş. Üzerinden sonda diyor ki ve semmi hacete ona var ihtiyacını bir de şey yapar. İsimlendir. Ta burada doğada dikkat ederseniz okurken fe inneke taqdiru ve la aqdir ve ta'lamu a'lem. Sen takdir edersin ben benim gücüm yetmez, senin gücün yeter diye dua ediyoruz. Yani burada aslında şunu diyoruz. La havle ve la kuvvete illa Ne demek la havle ve la kuvvete billah? Yani benim gücüm, kuvvetim yoktur. Ancak Allah'ın gücü, kuvveti vardır. Allah'ın bana güç ve kuvvet vermesiyle de benim gücüm, kuvvetim olmuştur. Yani bunu mesela İmam Ezan okurken ne zaman söylüyoruz? Hayya ala salâh Diyor. Biz ne diyoruz? La havle ve la kuvvete illa billah. Niye diyoruz? Genelde biz Türkiye'de bu zikri ne zaman söylüyor insanlar? La havle Sinirlendiği zaman değil mi? Ya aslında bu zikirin söylenme anı ve yeri neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Allah'tan yardım isteme anında söylenir bu. Yani Allah'ım sen bana yardım et, sen bana güç ver, kuvvet ver. Yoksa sen bana güç, kuvvet vermezsen bunu olmaz. Bunu ben yapamam, başaramam. İşte bu o demek. Allah'ım sen bu hayra... La, ne diyor? فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ Sen ne yapıyorsun ey Rabbim? Sen, sen kadirsin. Benisen ne değilim, Kadir değilim. Yani o namaza çağırırken müezzin "La havle ve la kuvvete illa billah" diyerek ne diyorsun? "Ey Rabbim, sen bana güç verdin, kuvvet verdin. Ben bu müezzine ne yapıyorum? İcabet ediyorum." Evet, yani nice insanlar var. Caminin dibinde oturuyor, caminin dibinde çalışıyor. Sanki müezzin adamın kulağına okuyor zannı. Ama adam nereye yani bakıyorsun ki? işine öyle boğulmuş, işine öyle koyulmuş ki sanki hiçbir şey duymuyor da. Bir de bakıyorsun ki adam camiden 500 metre uzakta bir duyuyor ezan Allahu Ekber, Allahu Ekber hemen acele bir şekilde kalkıyor abdestini alıyor fren cemaate geliyor, camiye geliyor işte. allah Teala birine ne veriyor? Güç kuvvet veriyor. Birine de ne yapıyor? Vermiyor, mahrum ediyor. Tabii bunların bir arka planı da var. Buna niye verdi, buna niye vermedi? Bunun yani hikmetini sormuyoruz. Çünkü allah Teala'nın isim sıfatların hakkında keyfiyet sorulmaz. Yaptıklarından da ne sorulmaz? Hikmet sorulmaz, hesap sorulmaz. Ancak allah Teala'nın bize Kur'an-ı Kerim'de zikrettiğine, Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın bize öğrettiğine göre bizler biliyoruz ki kul kul hayır yaparsa Kul hayır yaparsa, namaz kılarsa, hayra koşarsa, yönelirse Allah da ona ne yapar, o yapacağı işi kolaylaştırır. Ya yani sen kahvede oturup, kötü insanlarla oturup, ya Allah benim hidayetimi dilememiş, onlarınkini dilemiş diyemez. Onlar dediğin o insanlar camide, Kur'an okuyor, ilim meclisinde bulunuyor. Ondan dolayı Allah -Abi ona hidayeti müyesser kılıyor, hidayeti kolaylaştırıyor. Allah Teala diyor ya, onlar falan mezagu, ezagu Allahu kulubehum. Kalpleri onların kayınca, Allah da onların ne yaptı? Kalplerini kaydırdı. Yani kulda bir kaymak, bir meyil olursa, Allah Teala ne Onun helakını hızlandırıyor. İşte onun için çokça Allah'tan yardım istemek lazım arkadaşlar. La houle wa la kuweet illa billah istihane etmek lazım. Yani yardım talep etmek lazım. Ve bu istihare e, duası sadece bir talep değil. Aynı zamanda kulluğun, umudiyetin, tevhidin neyi? Bir göstergesi. Bu daha da onu görüyorsunuz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu öğretiyor. Yani bir işe koyulduğun zaman, koyulmak istediğin zaman genelde nedir? Yapalım mı, yapmayalım mı? Bu işin işte artıları nedir, eksileri nedir? Bunları düşünürüz değil mi? O işte hiç şunu düşünmeyiz. Kulluk. Allahu Teala'nın bize takdir etmesi, bize güç kuvvet vermesi, ona muhtaç olduğumuz bütün hayrı aslında bize işlerimizde onun nasip ettiği. Ondan talep etmemiz gerektiği, değil mi? Bunlar hep nedir genelde? Göz ardı kalan şeylerdir. Ama bu istihare namazını kılmak ve ardından da bu duaları okumak nedir bu kulluğun bir ifadesidir. Peki arkadaşlar bu duayı ne zaman e, okumalıyız? Bu duayı, istihare duasını ne zaman okumalıyız? Yani kıldığımız istihare namazının içinde selam vermeden önce mi? Yoksa selam verdikten sonra mı? Anladınız mı soruyu? Hadisin metnine baktığınız zaman Hadis'te diyor ki Aleyhisselatü Sizden birisi bir iş yapmak istediğinde ne yapsın? İki rekat, farz dışında iki rekat namaz kılsın, sonra şu duayı okusun. Ne anlaşılıyor buradan? <gülüyor> Selamdan sonra anlaşılıyor. Evet, bir grup ilim ehli de, bir grup alim. Ee, evet. Diyor ki, evet, duanın yeri neresidir? <gülüyor> Namazdan sonrasıdır. Şeyh Kulüksan bin Teymi'ye Rahimahullah diyor ki, Allah ona rahmet eylesin. Yani bu... Yani onun fıkhı. Herkes yani bu fıkha e e eremiyor arkadaşlar. Yani böyle Bu meselelerde, buna benzer, bunun dışındaki daha önemli meselelerde allah Teala size imamet vermesi lazım ki basiret vermesi lazım ki o konularda ne yapabilirsiniz böyle? Allah'ın izniyle, cesaretle, cüretle konuşabilirsiniz. Ne diyor bakın kanal şeyhul sallallahu aleyhi ve Diyor ki e istiharedeki diyor dua meselesi yani diyor bu duayı namazda mı yapacağı yoksa selamdan sonra mı yapacağı meselesine gelince cevap olarak diyor dua diyor e, istihara namazında olsun diğer namazlarda olsun selamdan önce yapılacağının caiz olması, caiz olduğu gibi selamdan sonra yapılması da caizdir. Yani istihara namazında olsun yahut başka bir namazda olsun. Dua. Selamdan önce yapılacağı gibi. Selamdan sonra da yapılabilir. Ve dua selam efdal. Ancak diyor selam vermeden önce duanın yapılması nedir? Daha efdaldir. Daha faziletlidir. Niye? Sebep? Diyor ki, diyor ki hemen delil. Fe innen sallallahu aleyhi ve sellem ekthara dua akser du'aehi qabl es selam zira resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarına bakın çoğunu ne zaman yapmıştır selamdan önce yapmıştır diyor qabl es selam lem yan sarif bel musalli qabl es selam lem yan çünkü diyor namaz kılan kimse henüz namazdan ayrılmamıştır yani Allahu Teala'ya olan münacatını bitir bitirmemiştir namazda değil mi özel bir heyet özel bir pozisyondasın sen dünyayla ne yapmışsın kopmuşsun Konuşmuyorsun mesela dünya ile alakalı sana gelse birisi dese ki Kadir şu arkadaşın telefon numarasını versene sen cevap vermiyorsun bak yani normalde aynı hareketi yapsan başkası bunu ne olarak kabul eder terbiyesizlik olarak. ya sen niye ben seninle konuşuyorum seni muhatap alıyorum bana cevap vermiyorsun ama sen şimdi arkadaşlar yani ibadetler rutin hale gelirse yaptığımız şeylerin farkında olmayız yani aslında namaz çok büyük bir şey. Düşünsene evdesin odan sonra Hanımın namaz kılıyor diyorsun ki ya işte ey ummu Abdullah yemeği pişirdin mi ocağın altını kapattım mı şunu yaptım mı kadın sana cevap vermiyor halbuki seni duyuyor seni işitiyor değil mi ama cevap veremiyor bak vermiyor ve veremiyor niye veremiyor çünkü o o anda Allah'ın huzurunda kulluğunu ifade ediyor ama başka zaman olsa evde otursan hanımınla tabi biz şeylerden bahsediyoruz yani taş fırın erkeklerden bahsediyoruz <gülüyor> koltuğun bir ucunda yanında otursa e sanki ki ya şöyle şöyle yaptın mı veya sen duymamazlıktan gelse ne yaparsın kızarsın değil mi? niye çünkü dersin ki sen beni duyuyorsun bana cevap vermiyorsun beni, tınlamıyor. beni tınlamıyorsun değil mi yani demek ki arkadaşlar namaz Müdahale edemiyorsun namazına. Rabbinle konuşuyor. Rabbine yönelmiş. İşte diyor ki namazdayken diyor selamdan önce namaz kılan kişi selamdan önce ne var Namaz için nedir? Bir ibadet içinde. Allah Teala diyor en iyisini bilendir diyor. Yani buradan da görüyoruz ki her ikisi de olabilir. Ama birçok ilim diyor ki namazdan sonra. Ama sen şu fıkıhtaysan, şu anlayıştaysan. Çünkü açık yani bu. Bundaki böyle görüş, tek bir görüş bu değil yani. Burada ne var? Bir iştahat var. Dersin ki ya kardeşim benim hadisten anladığım, ilim ehlinin de anladığı şekliyle bu. iki rekat namaz farzın dışında kılarsın, son nura, tamam mı? Dua okursun. Yahut da dersin ki ya benim anladığım fıkı, ilim Mehlinin anladığı fıkı şöyle. Namazda keken kişi e, özel bir durumdadır, ibadettedir. Ayrılmamıştır namaza. E, Doğanın icabet olunacağı yerlerden bir yerdir orası, namaz hali, değil mi? Çünkü dünya kelamı yok, dünya ayet hiçbir şey yok, yemek yok, içmek yok. Güzel bir pozisyondasın. Ben duayı burada yaparım, yaparım. Dersen de yapabilirsin. Burada olay nedir? Açıktır. Evet. Namaza ne kadar vaktiniz kaldı? 8 dakika kaldıysa diğer konuya geçmeyelim. Aslında o konuya da geçmek istiyorduk. Önümüzdeki hafta o zaman 98. baba ve 99. baba geçeriz. Nedir önümüzdeki haftaki dersimizin konusu? Ee, bayram namazına başlığımız bu şekilde. Hasta ziyaretine hacca, savaşa, cenazeye ve buna benzer ibadetlere giderken bir yoldan dönerken başka bir yoldan gitmek ee, babı Acaba imamı neve bir rahimallahun dediği gibi yani cenaze gibi savaş gibi hasta ziyareti gibi, gibi bu şeyler de gidilirken bir yoldan gidip dönülürken başka bir yoldan gitmek sünnet midir yani daireyi geniş tutabilir miyiz yoksa daireyi sünnetin geldiği yerde yerlerden sınırlayabilir miyiz mesela ne gibi ee, bayram namazı gibi mesela ne gibi Hac ibadetleri gibi değil mi? Buralarda Peygamber Aleyhisselam bayram namazına giderken bir yoldan gitmiş, dönerken başka bir yoldan dönmüş. Ama şimdi biz bunu alıp cenazeye giderken yahut da hasta ziyaretine giderken uygulayabilir miyiz? İmam-ı Nevi ve bazı ilim ne yapmışlar? Uygulamışlar ve onun için başlığı böyle atmış. Önümüzdeki hafta buna değineceğiz. Yani sınırlı mı? Peygamberin yaptığı şekilde sınırlı kalması mı lazım? Yoksa genişletilebilir mi? Bir sonraki bab ise eee sevilen şeylerde, güzel olan şeylerde sağ elin sağ elle yapılması şeyde, o şeyleri. Bugün terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Evet. Adam su istiyor. Su veriyorsun. Veren sol elle veriyor. Alan sol elle alıyor. Yani bakın kafirlere yerken, içerken hep sol elle yiyip içiyorlar. Ve bakın maalesef Müslümanlara, Müslümanlara birçok insan çay içerken ki bizim biliyorsunuz Çayımız meşhurdur Türkiye'de. Yani bir yere giderseniz hemen çay söyleyelim derler. Kendini kaybedersen günde belki 50-60 bardak çay içersin. Ki öyle içenler var ben biliyorum adam. Çay içiyor yani. Bakın Sürekli böyle sol elleriyle yiyip içiyorlar. Tabii bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ne? Muhalif. Bununla alakalı inşallah önümüzdeki hafta ne yapacağız? Hadisleri alacağız. Evet, istiareyle alakalı sorular alabiliriz. Diyor hocam namazdan ayrıl ay, namaz bitti oradan ayrılmadığı müddetçe namazda gibidir diyor hadiste mesela. Evet. Burada mesela bu bir şeyin hükmen değil ama yani yani namazdan e, namazı kıldın, selam verdin. Ondan sonra e, namazdasın ama ne olarak namazdasın? Ecir olarak namazdasın. Yoksa sana birisi gelse selam verse, konuşsa ben namazdayım şu anda konuşamam diyebilir misin? Diyemezsin. Ecir olarak namazdasın namaz olmaz. Dua dışarıda şey yapıyordum mesela. Ayrılıp da oradan mesela namazı kıldık. Ağacı dişimiz var yolda giderken. Yapılır, yapılır evet, yapılır. Yani illa namazın peşinde camide kıldığın yerde olması şartı yok. Tabii çok aranın çok da çok 3 gün beş gün geçmemesi lazım yani. Çünkü işi yapmak istediğiniz zaman diyor. Bu terk edilmiş bir sünnet. Birçok insan bu sünneti ne yapmıyor. yerine getirmiyor. Evet. Şey Subhana evet. İn kunt Allahu Taala ve Rabbun yani bunun, bu tabi şöyle biliyorsan, yani bunun benim hakkımda hayırlı olduğunu biliyorsan, yani... Zaten biliyor. Biliyor. Benim hakkımda hayırlı olduğunu biliyorsan takdir et bunu yani. Bu benim hakkımda hayırlıysa, bunu böyle biliyorsan takdir et. Bunun benim hakkımda şer olduğunu biliyorsan benden bunu ne yap? Defet. Yani biliyorsan ya da bilmiyorsan manasında Türkçedeki manada değil yani. Yani bunun benim hakkımda hayır olduğunu bildiysen, biliyorsan yani, bunu bana nasip et. Şer olduğunu biliyorsan da bunu benden... Uzaklaştı. Çünkü sonuçta bunların hepsini bilen sensin. Evet.